İslamdan Hayata Ölçüler. Ahmet Taş getiren ve Nurettin Yıldızla İslamdan Hayata Ölçüler başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir İslamdan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nureddin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz amen tüyü e, tahlil ediyoruz amen iman esaslarımızın hayatımızla alakasını tahlil ediyoruz ve peygamberlere iman bahsini e, değerlendiriyoruz Genel manada değerlendirmeler yaptık hocam. Ee, hoş geldiniz önce onu söyleyeyim ee, Şimdi daha Rasulullah Efendimize hani odaklanalım diyeyim. Ee, Resulullah Efendimizle ilişkimiz üzerinde duralım. Şöyle başlayalım isterseniz genel manada peygamberimize iman etmek ne demek? Onun Çerçevesini nasıl çizmeliyiz? Buradan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimize iman, ona beğeniyle bakmak değildir şüphesiz. Evet. Veya onu takdir etmek diye ifade edebileceğimiz bir şey değildir. İman etmek peygambere, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, İçimizde Hiçbir sıkıntı bulunmadan Ona teslim olmaktır Evet Bu teslimiyet de Onun şahsına değildir Bu sıkıntıyı da açalım isterseniz hocam yani Nasıl bir şey olur ki Yani Resulü Ekrem Efendimiz'e Mesela sıkıntıyla bakmak Ne demek sıkıntısız ee, bakmak Ne demek teslim olmak ne demek Şimdi yani bu tür şeyleri şu açıdan önemsiyorum Yani yeterince tahlil edilmediği zaman genel klişe gibi kalıyor ve idrak edilmiyor Yani hakikaten evet. o hukuku iyi idrak etmek açısından onların da tahlil edilmesi gerekli diye düşünüyorum Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem insan olarak bir varlığı var içimizde Abdullah'ın oğlu Muhammed evet. Dedesi filanca amcası filanca Oğlu filanca kızı filanca Ailesi var Bu Abdullah'ın oğlu Muhammed olan insan olan Kureyş'ten gelmiş Değerli insan Diye bir bakış var Bir de Allah'ın Dinini Şeriatını Onun eliyle bize gönderdiği Abdullah'ın oğlu Muhammed var Evet biz onu çok değerli, çok ahlaklı, insanlığın efendisi, hanımlara nazik, çocuklara merhametli, erkeklere adil birisi tanıdığımız zaman Ebu Leheb, Ebu Cehile le eşit noktaya gelmiş oluruz. Yani çok onlar olur. da onu öyle biliyorlar. Hiç hayatında sen yalancısın diyen olmamış. Olmamış, evet. Sen kadınlara zulmediyorsun diyen olmamış. Evet. Çocuğa merhametin yok diyen olmamış. Üstelik de... En şiddetli günlerde bile emin diye anılmış. Onun insanlık kalitesi konusunda yani bir tereddüt hiç yok. Tartışması yok. Şeriatına yani getirdiği kurallara teslimiyet bir üst mesele. Evet. Bu teslimiyette iki türlü olur. Birincisi örnek olarak konuşayım. Bir Müslüman ailede işte herkes biz Muhammed aleyhisselamın dinine Bağlıyız. Bizim çoluk çocuğumuz böyledir diyor. O evde yetişen bir insan. Yani bunlara aykırı davransam şimdi, e, bunlar benim mirasından bile reddeder evet. diyor. O da namaza gidiyor. O da benim peygamberim bu diyor. Bu %100 teslim olarak beğenme değil o zaman. Evet. Bu... Uydum kalabalığa ha, gibi bir şey. Uydum kalabalığa ve... Korktum da yaptım gibi, gibi evet. Netice olarak e, Kur'an-ı Kerim bizzat Ayeti celiyle de e, Bu asla iman değil Fela Rabbike Yani kesinlikle senin Rabbine yemin olsun ki Bu iman değil diyor Kesin olacaksın Bu işte mahalle baskısı dediğimiz şeyden olmayacak evet. Yüreğinden gelecek evet, Hah, evet. Ben bunu arıyordum evet. Bu Muhammed'in dediği Sallallahu aleyhi ve sellem Benim aradığımdı derecesine. Tabii ki bu bir olgunlaşma, belli bir noktalara doğru yükselme neticesinde ortaya çıkar. Bugün kararlaştırılıp yarın hemen böyle olmaz. Demek ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin insani boyutunu beğenmiş olmaya iman demiyoruz. Evet. Mahalle baskısı dedikleri, işte çevre etkisi ya da devlet İslam devleti her şey. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygun olmak gerekiyor. Ee, Müslüman da bakıyor ki başka türlü müşteri gelmiyor. Sakallı görüneyim ben diyor. Evet. Esnaf sakal bırakıyor. Ee, bu, bu değil. Aranan bu değil. Aranan hangisi? Ee, hava gibi, su gibi, evet. e, ciddi bir şekilde ben bunu istiyordum diye evet. bünyeye kabul edilmiş bir peygamber. Bizim Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'le İlk bağımız böyle kurulmalı evet. Ulvi en üst noktadaki hedefimiz de bu bizim Bu evet. şekilde ona teslim olacağız teslim. Ama şansına değil Çünkü evet. o da Allah'ın bir kulu nihayetinde evet. O da fani Elindeki şeriata teslim olacağız O şeriat onun elinde olduğu sürece de uğruna canlar veririz evet. ana kapanırız evet. Ayaklarını öperiz Ayrı bir konu evet. Ama öptüğümüz yine onun ayağı değildir elinde şeriatımız bulunduğu için Evet. yoksa evet. bir faniye tapınmak düzeyinde işte Hristiyanların yaptığı gibi ilahlaştırma İsa'yı ilah yaptıkları gibi bir ilahlaştırma olmaz. O iman değil şirk olur o Çünkü zaman. Çünkü o da ben olmaz. kulum diyor. Ya o evet. da iman ederken abduhu ve rasuluhu diyoruz. Evet. Evet. Önce kul olduğunu itiraf ediyoruz. Evet. Sonra da bu kul, evet. bu kul ilah değil resuldür diyoruz. Resul, İlah'ın evet elçisidir demek istiyorum evet. yani bizim peygamber aleyhisselam efendimizde birinci bağımız ona iman etmektir bu imanda da bir kalite söz konusudur beğenmek güzel olduğuna iyi olduğuna inanmak değil bedenimizi malımızı ailemizi hayatımızı onun dinine göre uyarlama Serbestler onun serbest olmalı Yasaklar onun yasağı yani olmalı Yani imanın hayata yansımasını Yansıması evet. Onun üzerinde onun getirdiği şeriat üzerinden Olduğu zaman bizden Beklentisi de gerçekleşmiş olur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Gelin beni sevin etrafımda Kalabalık oluşsun demedi hiçbir zaman Yani benim şeriatıma gelin Teslim olun dedi Ben de Allah'ın bir kuluyum dedi Beraber Müslüman olalım Değil mi? Yani Allah'ın kulluk şeyini beraber yapalım. Buna bir örnek isterseniz zikredelim. Hani işte yaptığınız işleri çok abartmayın. Allah rahmet eder de cennete gireriz. Biz nasıl Allah'ın verdiği bu nimetlerin gerçek olan karşılığını yapmış olalım gibi evet. gazlar yapınca sahabe diyor ki yanındakiler yani. E ya Resulallah hadi diyelim biz yapamadık. Ben Türkçeleştireyim bu ifadeyi. Evet, evet. Hadi diyelim biz yapamadık. Sen demeyi ibadeti tam yapamıyorsun da. Sen de mi Allah'ın rahmetiyle ha. cennete gireceksin? Ee, elbette diyor. Ben de diyor. Allah'ın rahmeti beni kuşatacak da evet. öyle olacak bu işler. Evet. E bu neyi gösteriyor? O da İsa'nın ilahlaştırıldığı gibi haşa bir ilah değil. Evet. Ee, bir faniliğin üst seviyesine çıkmış birisi değil. Mesela vefat edince ashab-ı kiram işte göklere çıktı geri gelecek demediler onun için. Ruhu gelecek iki ay sonra demediler, öldü. Dini bakiydir dediler. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed öldü. Ama Muhammed'in ilahı hayırdır, Evet. Haydır, evet. E Kur'an zaten o vefat etmeden önce sen öldüğünde diye ayetler indirdi. Evet. Dolayısıyla ölümlü birisi insandır, evet. fanidir Fani ilah olmayı hak etmez. E, nedir o zaman? Allah'ın elçisidir, elinde bizim cennet sebebimiz olan din vardır, o dine bağlıyız, o din bizim yaşam tarzımızdır. O tarzımızın örneği de sevgili peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Dolayısıyla o klasik bir kargo görevlisi gibi değil, Haşağı, basit evet. bir haber okuyan bir spiker gibi değil, o peygamber gibi. Bazen böyle bu konuda tartışılıyor hocam sanki bir işte kargo görevlisi gibi nakletti ve işi bitti. Bitti gitti. Bitti gitti gibi e, o tarz yani hatta bunu <gülüyor> yani e, bilim adamı falan kisveleriyle de e, ifade edenler var. Kalplerini yarıp bakamayız ama bu ifadelerden. da o sıkıntı var mı? Bu ifadelerden ben şunu anlıyorum basit bir kargo görevlisi gibi görürsek... ...kargoyu karıştırma hakkımız doğuyor bizim... ...bıraktı evet. gitti biz de açtık kargo bizim nasıl olsa... Evet. ...ama peygamber olarak... ...onu da e, ikinci yetkili olarak gördün mü... ...getirdiği kargoyu karıştıramıyorsun o zaman... Evet. Bu kargo senin önünde dursun ama sen karıştırma bunu diyor. Yani evet. öbür türlü kargoyu bıraktı, gitti. Biz de açtık, uygun olanını aldık, uygun olmayanını aldık. Bir serbestlik ortamı doğuyor. Evet. Onun yetkileri ve makamı küçültüldüğünde. Yani kargo onun getirdiği kargo. Ona baktığımızda da yani Kur'an'a baktığımızda evet. değil mi onun yani, getirdiği. Yani onunla Resul Ekrem Efendimiz arasındaki ...ilişkiyi de koparmış oluyoruz. Yani bir gizli, gizli bir... E, bypass etme diyelim buna... ...çağdaş ee. kıyımıyla. Gizli bir... bypass <gülüyor> edilmiş oluyor. Çünkü... E, ...Kuran binlerce hüküm... ...ihtiva ediyor. E, sahibi... ...orada başında dururken sen karıştıramıyorsun. Evet. Servis müdahale ettirmiyor. Açmayacağım... ...bunun diyor sağını evet. solunda diyor. O olmadı mı? Bu benimse açıyor... Ee, ...bunun manası budur diyor... Şu, ...şu şu anlama gelir diyor... ...bu olsa olur, bu olmasa olmaz diyor... Evet. Ee, ...bu yetkiyi kendisinde görebilmesi için... E, ...başında yetkili birisinin olmaması lazım... ...şey de var mı hocam... ...yani gene sizin buyurduğunuz... ...kalplerini kimsenin... Yok, yarıp, ba ba yar ha? ...yarıp bakmıyoruz ama... ...yani böyle bir dışlama eğilimi de veya gizli bir böyle bir yöneliş de kalp standartını gene koruyalım ama evet. ben dışlama değil dışarıdan konuşma gibi görmek istiyorum evet. Yani evet dışlama derken kimi dışlayacaksın Ömer bin Hatta'bı bunu dışlayacaksın <gülüyor> o dışarıda kalanların hani evet. Medine'deki münafıklar var ya konuşup diyorlar evet. ne evet. diyor bu Muhammed burada diye evet. Dışarıdakilerin öttürdüğü kaval bu aslında evet. İçeridekilerin böyle bir derdi olmaz zaten evet, evet. Yani Kur'an'a teslim olan biri Onun getirene sen gitmem bunu aldım tamam der mi hiç Dolayısıyla bizim peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Bağlantımızda Yani onun yokluğunu Ya da görevi bitti gitti Ya da sadece getirdiğini getirsin ...kullanıma karışmasın gibi aşağı... ...bunları telaffuz bile etmeyi... Etme, abes evet. bulmamız evet, lazım. Yani evet. böyle bir şey... ...konuşulması da mümkün değil. Evet. Keşke... ...hocam... ...keşke bunları Hollanda'daki... ...Almanya'daki oryantalistler konuşuyor... ...diye biz burada duysaydık... ...yahu Gavuristan'da varmış... ...diyorlarmış ki... ...işte Kur'an'dan peygamberin... ...karışma hakkı yok, sünneti... Yok. ...elin gavru ne karışıyor bizim dinimize... ...deseydik keşke... Ama evet. sanki oryantalistlerin Kalbi birilerine yani, intikal ettiği gibi Yüz sene önce öyleymiş Yüz öyleymiş, yani. yani evet. sene önceki e, Alimler e, Elin ne karışıyor benim dinime evet. Diyorlarmış evet. Ama ne yazık ki e, Şimdi o sesler Camilerin kenarındaki e, Bir fakültede Bir e, ilim yapılan bir yerde de Çok rahat seslendirilebiliyor bu yüzden e, Dışlama yerine dışarıda kalmayı Daha uygun işte, Allah korusun değil mi Ama yine isim üzerinden değil, Tabii ki, <gülüyor> Eylem evet. üzerinden Konuşalım çünkü evet. kalpler Allah'a mahsus e, Kimsenin ne niyetle Söylediğini bilmiyoruz Şeyde hocam bu Yani e, Resul-i Ekrem Efendimiz'in Bizim Sana hayatımızdaki Varoluşu var ile ilgili Malum kutlu doğum haftaları yapılıyor yani Resulullah Efendimiz daha çok e, gündeme geliyor İnsanlarımızın konuştuğu Yani orada acaba hakikaten bütün şeriatıyla Hayatımıza gelmesi gibi bir hadise mi var Yoksa sadece sevgi, övgü bildirme tarzında mı yani Zaman zaman belki bu konuda da bir şey söylemek lazım Şimdi Üstadım bu Kutlu Doğum Haftası ile ilgili benim şahsıma ait bir refleksim var. Onun için bir tür kendimi savunur gibi de olmak istemiyorum. Ben senelerdir e, bu toplantılara gitmiyorum. Kutlu Doğum toplantılarına katılmıyorum. Ben katılıyorum onu <gülüyor> ee, Yani ben şey dedim ya evet, şahsıma evet, ait bir evet, uygulama. Sanırım. Olsun e, şimdi onu benim, şey özel tevilim bu ayet değil hadis değil Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyhi'nin iştihadı da değil bu evet. Yıldız'ın kanaati bu i̇şte benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kutlu doğum haftası veya filan kandil diye bir güne inhisar ettirilmiş şeklindeki uygulamalarını herkesin binlerce orman israf ettiği halde orman haftası diye bir haftada kutlama yapmalarına benzetiyorum hmm. ağac israfına gelince kimsenin bir merhameti yok İsteyen istediği ağacı kesiyor, buduyor. Ama orman haftası da kutlanıyor. Ve bunun neticede 51 haftası serbest, bir haftasında tören yapılan bir dindarlığa dönüşmesinden Endi, Evet. Tıpkı esasen çok mübarek olan evet. mevlüt naatların, mevlütlerin esasen muhteşem duygusal, duyguseli yani mevlüt evet. duyguselidir. Ve bir Müslümanın oturup e, bir ağacın altında mevlüt okuması bence e, sevap bakımından değil ama duygusallık bakımından Ravza'yı ziyaret kadar güçlü herhalde. Evet. Herhalde, yani, herhalde yani. Onu yaşa ben şahsen, ya yaşayabiliyorsanız Ben şahsen etkileniyorum. Evet. Arapça mevlütler beni böyle kaside-i bürdenin Arapçasını sonuna kadar dinleyemiyorum. Yani öyle bir duygu seli oluyor bende. Evet. Ama ne yani dinleyemiyorsunuz Duygu yoğunluğu sebebiyle. Yani gerisini sonra evet. dinlerim gibi oluyor. Normalin dışına İçiniz yoğunlaşıyor evet. Ee, şimdi mesela yanımda o anda gürültü yapılmasını istemiyorum. Çocuklarımdan <gülüyor> <gülüyor> rahatsız <gülüyor> ediyorum o anda ben onu dinlerken. Evet. Ben onun için böyle ıssız bir ortam arıyorum kendimi. Evet. Ama ne kasidi bürdenin ne de mevlüdün Kur'an'ımın yerini almasına da tahammül edemiyorum. Tabii ki. Tabii ki evet. Yani çok güzel birbirimize peygamber sevgimizi hatırlatacak aleyhisselam. Bir şiir manzumesi Bakara suresinin Dedem için okunduğu gibi Dedem için okunmaya başlandı evet. Bir yer değişikliği söz konusu oldu Bu kasten yapılmadı Adım gibi biliyorum bunu Ama bu noktaya geldi sonunda Yani e, zarfın içindeki Şeyden daha değerli bir zarf Üretildi Evet yani i̇nsanlar bu onu tefrik edemiyorlar. Hayır edilemiyor de ve bu bedava. Bunun için evet. almakta gerekmiyor, teşvitle de gerekmiyor. deyipten dinl, ayağını uzatarak dinle. Vaat de aynı vaat, cennet de aynı cennet. Ondan sonra Bakara Suresi kadar da miraç faslından okunan beyitten de sevap çıkıyor. Sen niye adam o zaman Bakara Suresi'nin tecvidine metlerine, uğraşsın uğrasın ki? Nazonsa evet. bunu şarkı türkü eşliğindeki gibi dinliyor. Şimdi burada mevlüt değil konumuz. Evet. Onu tenkit de etmiyorum. Yani mevlüdü... E, hayatınızda mevlüt olsun ama... Kur'an'ın yerine geçmesin. Yani Kur'an'ın 115. suresi gibi... Bir Olmasın. Evet. Olamaz yani, diyor. Evet, ama tabii. oldu ne yazık ki. Yani oluyor, Şimdi evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizden... 52 haftalık bir yıl istiyor. 52 hafta. Evet, bütün zamanları istiyor. Yani... Bu yıl, bu dünya benim olsun istiyor. Evet. Eşimden gelin diyor. Evet. Ama biz bir haftaya daraltıyoruz. O bir haftayı da hani onun haftası diyoruz. O bir haftayı da bizim salon kurallarımıza göre ayarlıyoruz. Evet. Mesela Hatip, mesela yine şahsi tenkit etmiyoruz. Geneli anlatıyorum. Tabii, tabii. Ee, ben bir son toplantım oldu. Ondan sonra bir yere gitmedim. Ee, bir ...yerde, bir vilayette... E, ...Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in anılacağı... ...işte kutlu doğum toplantısına gittim... ...benden önce e, anons edildi... ...işte... ...saygı duruşunda mı? Yok, hocam o neyse <gülüyor> kanuni gerek diyeceğim... kalktı anonsu dedi ki... ...kutlu doğum haftası nedeniyle yapılmış yarışmalarda birinci olanlara da ödüllerini hocamızın konuşmasından sonra vereceğiz dedi. Evet. Ben de herhalde Siret-i Nebi yarışması yapıldı filan zaten. At yarışması yapılmış hocam. Allahu Ekber. <gülüyor> yani ilin de orada oturuyordu. Allah Allah. Allah. Sonra tabi dendi ki. Neler yani, nelerle karışıyor. kumar atı değil. Yani jokey falan olmadı. Ama dedim bu at kelimesi ve yarış kelimesi bu memlekette niye kullanıldığını biz biliyoruz. Peygamberi buna alet etmemeliydik. Orada edilettirdim onu. Yani o ödül evet. verilemedi. Evet. Yani niye dedim güzel Kur'an okuma, hafızlık yarışması, Siret-i Nebi iyi bilme yarışması yapılmadı. Yani ne alaka at yarışmasıyla? Evet, mazeret hazır hocam. Evet. Biraz önce dedi ki mazeret hazır, halkın dikkati çekilecekmiş Allah Allah. Evet, evet. Ve e, o arada mesela e, salon yapılıyor. Protokol işte salon kuralları uygulanıyor. Evet. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki benim adımın anıldığı yerde bana salavat getirmeyenin burnu sürtünsün diyor. Evet. Bin kişi bir salonda oturuyor, peygamber anılıyor. Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber, salavat yok ama. Evet. Salavat yok. Neticede hatibinden dinleyicisine kadar bin kere salavat gerektirecek Muhammed Resulullah kelimesi geçiyor. Peygamber kelimesi geçiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem denmiyor. Evet. En sonunda çok böyle aristokratik bir şekilde bir koro salavat söyleniyor. Kapatılmaya çalışılıyor. Peygamberi anmak için burnunu sürtünsün dediği toplantılar yapıyoruz. Evet. Bu ne oldu? 51 haftayı bize göre evet. bir haftayı da onun <gülüyor> adına ama ona göre değil yine yapacağımız bir kıvama geldi. Bu bir bağlılık değil, belki kör bir taklit ve avuntu. Evet. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin e, mesela e, komünist bir blokta, mesela Çin'de devlet bir hafta serbestsiniz, uygulayın bir hafta, e, işte 51 hafta yasak, bir hafta da Peygamberinizi serbestsiniz dese, mesela Moğolistan'da e, evet. Çin komünist hükümeti, Alimallah. Cihad olur oradaki yapılacak iş. Bir hafta bir haftadır la, peygamberimizin adını analım yani, deriz. Kurtarmış olursunuz o bir Ama haftayı. ezanların birbirine karışacağı kadar yoğun okunduğu bir yerde, okullarda evet. Kur'an dersinin bulunduğu bir yerde veya işte okullarda Siret-i Nebi'nin kanunen okutulduğu bir ülkede bir haftalık kutlama komik. Evet. Bunun da tabii kendine göre mazeretleri var işte filancılara ulaştık şöyle yapıldı. Ama bu mesela ihtilal şartlarında bahsettiğim gibi komünist içinde olan evet. olabilirdi. Hem ihtilal dönemi bitti diyeceğiz, hem her şey serbest diyeceğiz, hem hürriyetler Avrupa'yı geçtik diyeceğiz. Hem de ancak bir hafta peygambere ayırabileceğiz anlamına gelen bir işi ben şahsım olarak yani Belki hocam şöyle iki benim. türlü bakılabilir mi? Yani ...yani komünist bir ülke değiliz... ...yani hürriyetlerde var gibi... ...ama hürriyetlerde... ...sanki sistem içinde yeni yeni... ...kazanılıyor... ...yani yani Türkiye söz konusuysa... ...yani Türkiye'de de... ...bir sistem uygulaması... ...olmuş ve o sistem... ...henüz bütünüyle... ...devreden çıkmış değil... ...yani bugünlerde hep tartışıyoruz... ...işte laik bir sistem içinde... ...mesela toplumsal hayat nasıl düzenlenir? Bunları tartışıyoruz. Yani acaba toplum hayatını düzenlerken dini bir referans kullanılabilir mi? Kullanılamaz mı? Bunlar tartışılıyor ve yani şöyle bir belki algı ya yavaş yavaş işte bir haftadan başlayarak <gülüyor> zamanları Resulullah Efendimiz için kazanmak yani en azından insanların dünyasında değil mi peyderpey bunu e, kazanmak e, gibi bir duyguyla. Başta dedim ya hocam evet. yani bu batıl bir şeydir anlamında Aa, söylemiyorum. Evet, evet. Ama bu bizi götürürken 51 tanesi olmayan bir yıllık haftaya götürürse kötü. Evet bunu hatırlatmak gerekiyor. Onu söylüyorum. En azından. Yoksa evet. bunun da bir nimet olduğunu evet, kabul evet. ediyorum. Artı Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bizden istediği şey e, Medine Müzesi kurmak değildir. Muhakkak. Evlerimizin evet. medinleştirilmesini Evet. Ee, bizden istiyor. Ee, bir siyasi mize bir toplantıda e, bir şeyler söylemek gerekti. Yani bir Mağruf bakımından kalabalıktı doğrusu. Biraz boşlanmadı. Dedi ki, Nuratın Hoca, burası Medine değil dedi. <gülüyor> Kabul dedim. Burası Medine değil. Ama siz İçinizden... başka yerlerde konuşurken her yeri Medine yapmak istediğinizi söylemiştiniz. Ben mi yanlış anladım dedim. Yani Te burası Medine bunu. olmayabilir ama içinizde bir Medine yoksa ya, onu, onu söyledim. Her yeri Medine yapmak istediğinizi söylüyorsun. Evet, evet. Yani tıkandı kaldı tabii bir şey diyemedi. Evet. Burası Medine değil ama e, burası Moğolistan da değil yani. yani e, muhakkak işte belki dediğiniz. onun şeyleri de yaşanıyor hocam. Yani, yani nefislerimizin evet. de ee, bizden beklentilerini Laik düzenin sıkıştırmaları arasında Karıştırıyoruz mu acaba Diye de bir diyorum evet. hani münakişe etsek bunu Muhakkak bunların da konuşulması lazım Acaba laik düzen Bazen bizim e, Neslimize hoş geldiği için e, Biz yani zımnen Meşrulaştırıyor muyuz Yani bunun da e, dikkate alınması lazım Belki bir iki kelime hocam bir ara vermemiz lazım ama yani şu söylenebilir mi? Yani bu kutlu doğum programlarını veya haftada yani yılda bir hafta yapılan programları yıla yaymak gibi bir noktaya gelmemiz lazım. Resulullah Efendimiz'le her daim beraber olmak gibi bir noktaya gelmemiz lazım Gibib yani bağlayabilir miyiz? Yani her gün her gün pazara gitmiyoruz. Evet. Çarşıyı haftada bir gün gidip bir haftayı idare ediyoruz. Eğer bizim kutlu doğum programlarımız bir haye bir bir seneye yayılacak bir pazar alışverişi bize sağlıyorsa nimet görürüz. İçimiz onu. doluyorsa ama <gülüyor> tüketim yapmak için sadece sandviç yemek için gidiyorsak evet, bu evet. bir israf olur. Evet, peki hocam bir kısa ıı, ara vereceğiz ondan Çok sonra. Ya bugün neler Taşımalıyız Resul-i Ekrem Efendimiz'den Hayatımıza Yani sahabeyle Aramızdaki belki farklar O nasıl Kapatılabilir onlar üzerine Konuşalım diyorum Değerli dinleyiciler kısa bir aradan Sonra birlikte olacağız